yaşam öyküsüyle, gerçek yaşam öyküsüyle bizlerle birlikte olacak. Bugün konuğumuz hem de çok uzaklardan geldi. Ülkemizin çok güzel bir şehrinden geldi. Mardin'den geldi. Sevgili Hasan Kızıl bizimle, bizlerle birlikte. Hasan Öncelikle hoş geldin programımıza. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın? Iyi İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Programımıza katılmayı kabul ettin. Hayat öykünü dinleyicilerimizle paylaşmayı kabul ettin. Bunun için sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çünkü az sonra dinleyicilerimiz de dinledikten sonra Bay bay be diyecekler bence. Ee, öyle bir yaşam öyküsü var, öyle özel bir konuk var bugün stüdyomuzda ve sana sormak istiyorum hemen. Hasan Kızıl kimdir? Hasan Kızıl ben e, 22-23 yaşındayım ve 3 senedir işte engelli hayvanlar için ücretsiz yürüteş ve pötrezler yapıyorum. Yani onların engellerini yok etmek için çalışıyorum. Yani bunlar nasıl oldu, nasıl bu seviyeye geldim onları şimdi anlatmak isterim. Peki. Şimdi dinleyicilerimize ipucu verdik ama birazcık Hasan'ın çocukluğuna bu hikayenin en başına işte. dönelim, oradan gelelim. Çünkü bugün senin yaptığın çok güzel işler var. Aslında onları da paylaşacağız ama e, buraya gelene kadar seni bu hayatta, bu hayata hazırlayan ve bu hale gelmende, bugünkü bu bilinç seviyesine gelmende aslında o yılların büyük katkısı var. Dolayısıyla nasıl başladı yaşamın, nerede başladı? Ben e, gece dörtte dünyaya geldim zaten. Sabah oldu. Sabah oldu. Ben, annem, babam böyle tavucu olduk yolda geliyoruz. Tabii ki te teyipte daha de köyümüze giridim şarkısı falan var böyle. <gülüyor> Sonra babam böyle arabayı birden durduruyor ve aracı sağa çekiyor. Yolun tam ortasında doğduğum gün böyle Yolun tam ortasında bir tane eşek doğum yapıyor. Kocaman bir eşek. Babam hemen araçtan iniyor, doğumunda yardımcı oluyor ve öyle koca kafalı tatlı bir bebek doğuyor zaten. Anne ile birlikte onu güven, güvenli bir yere alıyor ve yola devam ediyoruz. Geliyoruz. Ve ben annemin sütünü hiç içmiyorum. Ya yani bir gün olsa annemin sütünü içmedim. Sonra o dönemde de barın adında bir ineğimiz vardı. Onun doğumu gerçekleşmişti ve annem şey diyor yani bari bu ineğin sütünü deneyelim bakalım onu içecek mi içmeyecek mi diye hemen onun sütünü veriyorlar bana ve o böyle hemen içiyormuşum beğeniyormuşum. Ve onun sütüyle böyle büyüyorum artık. Hiç annenin sütünü içmedin. Hiç içmedim evet. Ama ineğiniz Baran'ın sütünü içti. Evet ineğin Baran'ın sütünü içtim. Ve tuhaf gelecek. Baran'ı da her zaman ikinci alev olarak görmüş. <gülüyor> ne güzel. Bazen ağırda böyle bebekleriyle yatardı ben de gidip ikisinin arasına sıkışırdım böyle. Baran bebeğin kafasını yalardı. Sonra benim de saçlarımı yalardı. Zaten çocukluğumda saçlarım her zaman dikti. Çünkü Baran yalardı. <gülüyor> Peki, e, Mardin'de doğdun dünyaya geldin. Evet. Dolayısıyla e, nasıl bir ailede büyüdün? Gerçekten e, yani çok bilinçli bir ailem var. Bu konuda çok şanslıyım. Yani şu anda bu seviyede olmamın en büyük kaynağı da onlar zaten. Annem de çok hayvan sever. Yani onun tavukları var, işte ineği var, keçileri var. Hayvan sevgisini ondan aldım aslında. Ve yani e, Çocukluğumdan beri de böyle hep bir şeyler üretmeyi seviyorum. Yani böyle e, çocukken mesela böyle yatağım yukarıdaydı ve küçük bıldırcınlarım vardı. Böyle minik minik motorlar kullanarak böyle bir tane asansör yapmıştım. Asansör aşağı iniyordu. O minik asansöre de buğday koymuştum. Bıldırcınlar oraya geliyordu. Gene basıyordum böyle bıldırcınlar yukarıya geliyordu. Yukarıda biraz sevip gene asansöre koyup bırakıyordum böyle. Daha çocuk yaşta evet, evet. Kendin yaptığın mekanizmalarla hayvanlarla Hı -hı. beraber aslında o yaşta başlıyor Hem yaşta hayvanları başlıyor. dahil ettiğin hem de basit makineler yapmaya başladığın Aynen. yıllar o yıllar ee, Hayvanlarla iç içe ve onları aslında hani bahsediyorsun Bıldırcının vardı işte eşek, <gülüyor> inek ee, Onlarla iç içe, hayvanlarla iç içe bir yaşam sürüyorsun Ailen de söylediğin gibi annen de aslında hayvansever ve onlarla iç içe. Dolayısıyla çocuk yaştan beri onların içinde olmak, hayvanlarla birlikte e, büyümek ne kattı sana? Yani ben zaten gözlerimi hayvanlarla birlikte açtım diyebilirim. Hı hı. Çünkü ben böyle onları çok seviyordum ve zaten bir inek tarafından büyütülmüş gibi bir şey <gülüyor> Onun dışında yani çocukluğum böyle hep tavukların arasında geçti ben böyle küçük ellerimle onlara buğday falan veriyordum bazen beni ısırıyorlardı kaçıyordum ama onlar böyle her zaman benim için farklıydı bir de ben üzüldüğüm zaman orada gelip bir kedi yüzümü yalardı veya bir köpek gelip böyle kucağıma oturdu o an böyle mutlu etmek için her şey yapardı yani onların böyle aslında konuşmasına gerek yok onların böyle gözlerinden de hissedebilirsiniz ve gözlerinden de tanıyabilirsiniz. Peki Hasan büyüdü ve günün birinde okula gitti. Nasıl bir öğrencilik hayatı? Yani okul döneminde aslında biraz yalnızlık çektim. Çünkü böyle kafa yapım biraz tuhaftı. Yani ben hep bir köşede böyle saçlarımla bir şeyler öğretirdim. Ortaokulda orta ve lise dönemlerinde işte ısıtmalı bot yapmıştım. Bir gün böyle giderken kıştı böyle ve ayağım gerçekten çok üşümüştü. Mardin'desin. Evet. Sonra neden böyle ısıtmalı bot yapmayayım diye... ...düşündüm ve böyle bir tane botum vardı... ...altına sargılar falan koydum... ...telefon bataryası koydum ve böyle şahslı bir şey... ...dövmesine bastığı zaman ayağını çok iyi ısıtıyordu. ...biraz fazla ısıtıyordu ama iyiydi yani... <gülüyor> ...onu hocama gösterdim... ...işte hocam e, ısıtmalı bot yaptım... ...hoca çok güzel falan demişti... ...sonra böyle bir köşeye koyduk... ...hep köşede kaldı hoca da bir yere yönlendirmedi... ...bir yaşamaya falan da katılmadım... ...o dönemde dediğim gibi böyle bir şeyler üretmeyi seviyordum... ...sonra e, iki tane böyle... Görmeyen geldi çiftim böyle el ele tutuşarak yürüdüğünü gördüm ve ellerinde birer baston vardı. Ama o bastonlar böyle sadece önünde böyle onların engellerini biraz kaldırabiliyordu yani o kadar çok kaldırmıyordu. Sonra ya neden o bastona bir şeyler yapmayalım diye düşündüm yani. O bastona neden bir navigasyon koymayalım veya neden bir sensör koymayalım önündeki cisimleri algılayabilsin ve o navigasyon onları her yere götürebilsin. Hatta önüne böyle elektrik aksamı koyalım kendilerini koruyabilsinler. Hemen böyle köşede duran bir bastonu almıştım ve böyle eski bir navigasyon koydum ve araba sensörlerini koydum. O zamanlarda imkanım yoktu. Etraftan topladığım materyallerle hepsini bir araya getirip böyle navigasyonda baston yapmıştım. O anda da işte hocaya falan göstermiştik arkadaşlarımı falan göstermiştim. Orada da böyle gene e, maalesef gitti kaynadı. Hoca da A, iyi olmuş falan. Aferin dedi sana. Ama durdu o bir yani Çok güzel. Peki. Aslında şeyi sormak istiyorum yani. Sen meraklı bir çocuksun. Keşfetmeyi seven, evet. icat çıkarmayı seven evet. bir çocuksun. E, ailede annem baban hani. Sana yol gösteren bak bu böyle yapılır diyen birisi mi var yoksa sen kendinle uğraşıyorsun araştırıyorsun Mardin'de de yaşıyorsun yani hani çeşitli kurslara gideyim bunu öğreneyim bunu yapayım deme imkanları da kısıtlı dolayısıyla senin çocukluğun döneminde şimdi muhakkak Mardin'de de imkanlar vardır ama e, dolayısıyla nasıl oluyordu bu sen bu merakla kendi başına mı uğraştın yoksa ailende sana yol gösterenler mi vardı etrafında? Yani çocukluk döneminde gerçekten yani o kadar bilgisayar bile yoktu, araştırma şansım da yoktu. Sadece böyle bulabildiğim kitaplardan araştırabiliyordum ve böyle kimseden yardım almıyordum aslında hep kendim. Bir şeyleri patlatıyordum <gülüyor> ya da bir şeylere zarar vererek mesela evde hep, hep şart elimiz düşerdi çünkü hep prizlere bir, bir icat koyardım. Bir şey deniyordum evet, sanki. Bir şeyler denerdi. Hasan bir şey denedi. <gülüyor> Hasan gene bir ampu patladı falan. Bazen beyaz eşyalar yanardı benim yüzümden. Aynen şey... tepki vermiyor muydu peki bu deneyimde? Yok onlar böyle mutlu olduğumu görüyorlardı o yüzden karışmıyorlardı. Babam da şey diyordu, oğlum mutlu olduğu şeyi yapıyor zaten oradan bir şey yine patladı. Annem de diyordu bu mutlu falan böyle hep <gülüyor> böyle bir itişme vardı. Sonra gene okulda bir şeyler düşündüm böyle yani ileride böyle elektrik üretememeye başlayacağız. İşte su kaynaklarımız kalmayacak, petrollerimiz kalmayacak, güneş ısısını kaybedecek... Ve yani biz şu an insanlar böyle doyumsuz aslında her şeyin en çoğunu istiyoruz şu anda hiç durmadan petrol ataklarını çıkartıyoruz hiç durmadan su şey yapıyoruz tüketiyoruz, tüketiyoruz. Evet. güneşi zaten hiç sormayayım <gülüyor> küresel ısınmadan dolayı evet. ve iler, bu gezegeni çok ileride düşündüm mesela ileride elektrik üretememeye başlayacağız ve enerji enerjilerimiz yok olacak. Ben de o zaman gene araştırmaya başladım ve böyle çöp atıklardan, mıknatıstan böyle minik minik çapta elektrikler üretmiştim. İşte tuz ruhu dökerek oradaki çöplerden ve meyve atıklardan böyle oradaki kimyasal bileşenleri harekete geçirip böyle minik minik çapta küçük ampuller yapmıştım. Onu da böyle nasıl heyecanlı heyecanlı okula gidiyorum, hoca gösterdim. Hocam bakın elektrik ürettim. Hoca böyle tavana baktı, yukarıya ampul yanıyor ya oğlum işte elektrik var falan yoruş. böyle <gülüyor> Peki, Meraklı icat çıkarmayı seven ama çıkardığı da Aslında hak ettiği değeri görmeyen Hasan da Okul yaşamı devam etti Sonra e, mezun oldun Aslında e, şöyle oldu Böyle Okulun o an böyle şöyle hissettim yani Acaba bu okul bana bir şey vermiyor mu diye Çünkü yanlış bir okuldaydım galiba Biraz da coğrafya farkı vardı e, Sonra böyle bir gün matematik dersinde tahta böyle rakamlar kafamda uçuyor. Sanki böyle tahtadan çıkıyor. Rakamlar bana doğru geliyor. Böyle halise rasyonlar görmeye başladım. Hatta böyle bunaldım. Ve okulu bırakmaya karar verdim. Ve okuldan çıktım. Sonra böyle kapıyı yasılacak kapattım. Oradan da cam kırılmıştı zaten. Çok sinirlenmiştim. Çünkü çalışmalarım, orta çalışmalarıma ışık bulamıyordum. Aşağı indim. Zaten müdür beni durdurur dedim ya. Yani okulu terk ediyorum. Nasıl durdun? Müdür şey dedi. Ya, Hasan... C camın parasını ver öyle çık falan böyle. <gülüyor> Cam, <gülüyor> okulu, okulu bırakman da bir sıkıntı yok. Camın parasını verdim. <gülüyor> camın parasını verdim ve geldim böyle açık öğretimden hallettik. Açık öğretimden daha sonra mezun oldun. Bir de bu işin üniversite sınavı var. Orası ayrı bir konu zaten. Yani e, geçen sene üniversiteyi zaten bir kedi için kaçırdım. Kediyi kliniğe götürerek Sınav bitmişti, Sınavı gibi. Evet. Şu an liseyi açıktan bitirdin. Üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Şu anda... Ve bildiğim kadarıyla veteriner olmak istiyorsun. Yani veteriner Olabilirse olabilirsem eğer olacağım. Yani vakalar izin verirse. <gülüyor> ee, ve e, aslında e, seni bugün programımıza konuk almamıza da vesile olan şey aslında. E, bir gün hayatında bir şekilde e, hayvanlarla o bağ kurmanı ve sonrasında şu an e, dediğim gibi seni buraya getiren... Nedenlere başladığın bir olay var. Nasıl başladı o? Yani birazcık oraya gelelim mi? E, tabii böyle çalışmalarımı artık ışık bulamadım ve hepsini bir köşeye bıraktım. O dönem daha salandım aslında. Yani kaşımdaki beyazlık renklendirici melaninlerimin olmaması. Çünkü orada yüzümdeki hücreler ölmeye başladı. İşte doktora gittik, baya bir doktora gittik, şehir dışındaki doktorlara bile gittik. Orada şey dedi de işte sen çok düşündüğün için yüzündeki melaninler ölmeye başlamış. Yani sen böyle beynini fazla zorla zorladığın zaman senin beynin böyle bir şeyler yok etmeye başlıyor daha sağlıklı veya daha verimli düşünebilmesi için. O zaman gerçekten çok üzülmüştüm ve çalışmalarımı hepsini bir kenara bıraktım. Bazılarını parçaladım. O zaman kocaman bir boşluk vardı. Fotoğraf çekmeye başladım. Çizimler yap yapmaya başladım ama yetmedi. Ve bir kış gecesi böyle misafirimiz gelmişti. Biliyorsunuz kediler sıcak yerleri severler. Kesinlikle kışın arabalarımızı çalıştırmadan önce kaportaya vurmamız gerekiyor. Bizim misafirimiz maalesef kaportaya vurmadı. Ve arabayı çalıştırırken kedi işte motorun pervanesine sıkıştı ve orada sırtı kırıldı. Arka ayakları parçalandı. Hemen kaputu açtım kediyi aldık böyle kanlar içinde. Gece yarısı veterinere götürme şansım da olmadı. Sabah oldu. Hemen kutuya koydum böyle veteriner veteriner geziyorum. Bir tane veterinere gittim ben bu vakalardan anlamıyorum dedim. Diğer veterinere gittim o da diyor kedilere bakmıyorum ben sadece keçilere ve koyunlara bakıyorum. Başka bir veterinere gittim o da bakmadı artık onlara sinirlenmeye başladım ve kavga ettik. Yani üniversitede bir sürü hayvanın anatomisini görüyorsunuz. Bir bu bile anatomisini görebiliyorsunuz. Ama siz sadece keçi ve ineğe yoğunluk vermişsiniz. Çünkü en çok para onlarda var dedim. Bu veterinerlik değil yani dedim. Evet. Ne yazık ki. Yani klinize hangi hayvan gelirse gelsin en iyi şekilde onlara bakmanız gerekiyor. Peki. Sonra, sonra da oraya git buraya gitti derken maalesef kedi elimde can verdi. Davalan zaten çığlık attım. Geldim evde onu gömdüm. Ve Bilgisayarımı açtım. Bir daha böyle bir vakayla karşılaştırsa ne yapabilirim diye araştırmalara başladım. Ve yurt dışındaki ve protezlerle karşılaştım. Sonra neden ben yapmayayım dedim. Ve hemen rafımda böyle en sevdiğim bir reisi aracım duruyordu. Böyle uzaktan kumandalar rafım. Onu hiç düşünmüyor da zaten oradan indirip kırıp parçalamıştım. Ve minik bir tane yürteç yapmıştım. O yürüteci böyle gene... Çantama koydum sonra bunu nasıl deneyeyim dedim ya böyle bir kedi de denemem lazım sonuçta bu işe yaraması gerekiyor ve daha çok engelli hayvana yapmak istiyorum. Ve o sırada böyle eski Mardin'de yürürken böyle bir restorantın kapısının önünde böyle arka ayakları tutmayan bir kedi gördüm böyle arka ayakları yerde sürünüyordu. Hemen elimi aldım abi bunun neyi var dedim Vallahi sen işte buzdolabıyı biraz itelerken orada sırtı sıkıştı veterinere de götürdük zaten yürüme şansın olmadığını söyledi. Hemen oldu, onu aldım böyle eve geldim ama nasıl heyecanlı geliyorum. Böyle. Hemen yürüteci denemek istiyorum. Yürüteci koydum böyle kemerlerini bağladım ve onu bıraktım. Aman nasıl koşmaya başladı. Böyle pıtı pıtı koşmaya başladı. Gebeselik yapmaya başladı. Orada oyuncaklarla oynamaya başladı. Her yerde koşuyor. O an böyle gözlerim parladı. Ve o an böyle mutluluğumun kaynağını keşfettim aslında. Evet ben artık bunu yapacağım. Ondan sonra böyle minik bir tane röportaj yapayım dedim. Daha çok engelli hayvanlara ulaşayım diye. Minik bir röportaj yaptım ve onun önünü kesemedim zaten. Bayağı 40'a yakın gazeteler, manşetler. Sonra arkasında yaptığın işi duyunca yani bir şekilde yürüyemeyen hayvanlara, yürümekte zorlanan hayvanlara, engelli hayvanlara yürteç yapmaya başladığını duyunca hayat tamircisi Hasan ortaya çıktı aslında. Evet aslında. Bir manşetten sonra artık insanlar hayat tamircisi demeye başladılar. Yani çünkü hayvanların engellerini yok edeyim ve orada duygu ve şey, duygularını tahmin ediyorum. O yüzden evet. hayat tahmincisi istemeye başladılar. Sonrasında sen Hasan yani bu denemenden sonra dedin ki hayatta aslında bir yerde anlamı buldum evet. ve e, bu halde olan engelli olan hayvanları ben yürüteç yapayım protezler yapayım ama bunlar amatörce yani sen profesyonel olarak bunun eğitimini almadığın evet. e, uzmanlığın yok ama sen bunu kendi girişimlerin amatörce yapıyorsun ve bugün Engelli hayvanları yürütmeyi başarıyorsun. E, ve bu, bütün bu malzemeleri de profesyonel malzemelerle değil. E, i̇şte eski çamaşır makinesi parçası, e, bisiklet parçası, elindeki malzeme neyse onlarla yapıyorsun. Ve bugün hala Mardin'desin. Evet. Bir de bunun süreci vardı tabii ki. İlk etapta en sevdiğim oyuncaklarımı kırarak başladım. Sonra yetmedi hurdacılara gidip böyle oradaki demirleri satın almaya başladım. Eski bisikletler eski bebek yürüteçleri onları kırıp böyle paramparça hale getirip böyle yürüteç yapıyordum. Kaynaklarla sonra boyuyordum ama hiç kimse böyle eski malzeme kullandığımı bilmiyordu. <gülüyor> çünkü o, o derece iyi yapıyordum yani. Ondan sonra e, hurda demirler de yetmemeye başladı. Sonra sponsorlar aramaya başladım. İşte çünkü e, ilk etapta yolladığım yürüteçler kırılıyordu. Ve biliyorsunuz hayvanların o an engelleri yok oluyor koşmaya başlıyor ve yürüteçleri kırıldığı zaman ekstra özel üzülebiliyorlar o evet. yüzden ekstra ekstra araştırmalara başladım ve en iyi yürüteci yapmam gerekiyor dedim böyle uzun yıllarca kullanabilsin diye sonra böyle alüminyum borular aldım yeni eski yeni bisiklet tekerlekleri aldım ve böyle sağlam hafif bir taslak yapmaya başladım şu an o yürüteçleri böyle yıllarca kullanabiliyorlar ne güzel Bugüne kadar kaç hayvanı dokunmuştunuz kaç hayvanın e, hayat tamircisi olmuşsunuz. <gülüyor> Bugüne kadar e, 300 engelli cana ulaştım. En onların güzel. hepsinin <gülüyor> engellerini yok ettim ve onların hepsinin ilk adımlarına şahit oldum. Peki Ama, şu an sana destek olanlar var mı? Yani o yürteçleri yapman konusunda ya da daha profesyonel olarak o yürteçleri e, nasıl yapacağın konusunda yol gösteren, destek olan, kaynak anlamında, materyal anlamında destekleyenler var mı? Yani evet e, birkaç destekçim var. Onlar e, şu anda bir AVM bana malzeme desteği veriyor. Tabi onlarda yetebildiği kadar. Onun dışında gerçekten yürüteş ve protez işleyi çok çok fazla. Bir bir yandan çocuk projem var. 3T küçük çocuklara böyle süper kahraman logolu mekanik kollar yapıyorum. Evet. Son zamanlarda tekrar seni aslında e, duymamıza sebep olan bir diğer olay da o. Evet. E, yani... Hayvanları yürüteç yapmanın dışında 3D yazıcıyla, sen daha iyi anlatırsın, bir çocuğun aslında kolunu kaybetmiş bir çocuğun kol olmayı başardı. Evet, bir tane hatta Fadon'da bir çocuk vardı böyle en büyük hayalli gitar çalmaktı ve çok sevdiği bir sanatçı vardı ondan da bir imzalı gitar almaktı. E, önce bir kol sürprizi yaptık zaten O kolun çokundayken, ekstra O en sevdiği sanatçıdan zaten imzalı bir gitar aldı Çok içerisinde şok oldu O da şu anda Başka bir taslak yaptım ona Böyle başka bir protest pena falan geliyor Şu anda da gitar kursu başladı Zaten seneye de bir konserde Gitarist olarak çıkacak İnanılmaz güzel işler Ne güzel Peki e, Nereye gidecek bu öykü Hasan'ın öyküsü, yaşam öyküsü nereye gidecek Ne yapmayı düşünüyorsun ee, tabii şu anda çok farklı çocuklar için de, hayvanlar için de ve bütün toplum için çok güzel projelerimiz var. Ee, o projelerde tabii ki herkes için destek bekliyoruz. Nasıl ulaşabilir insanlar sana? Ee, hayat tamircisi Hasan Kızıl'dan bahsediyoruz. <gülüyor> ee, dolayısıyla belki sana destek olmak isteyen dinleyicilerimiz olabilir ya da yaptıklarını daha yakından görmek isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Nasıl ulaşabilirler, nasıl yaptığın çalışmaları takip edebilirler? E, kullandığım aktif bir hesabım var zaten. Zeyt 6 Rehaet Tamircisi. Zeyd de bu arada kedimin ismi. Kaybettiğim bir kedimin ismi. Hep orada kaldı yani. Ç çıkarmak istemiyorum. Hı -hı. Onun dışında e, medyama ulaşabilirler. Farkındalık Stüdyosu. E, onlarla zaten çalışmalarımız sürecek. Dolayısıyla böylece iletişime geçebilirler. Evet. E, programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz ama <gülüyor> Hasan'ın bir de ee, eşeği var. Yağmur. Çok hızlıca artık son dakikalar. Çok hızlıca onu anlatır mısın? Bizimle paylaşır mısın? Nasıl kesişti yolunuz? Ne oldu? Yani ben bir gün böyle atölyemde çalışıyordum. Bir tane çocuk geldi. Hasan abi işte koş bir eşek yerde ve kalkamıyor. Hemen koştum böyle. Bir baktım eşek doğum yapıyor. Hemen bir arkadaşla yardımcı olduk böyle. Çok tatlı bir bebek oldu. Anneyi de kaldırdık böyle. Yağmur başladı. O yüzden adını Yağmur koyduk. Ara koyduk ve böyle bir hafta falan geçtikten sonra hep annesi gitmek istiyordu. Böyle kapıyı zorluyordu. Gitmek istiyordu. Ben de kapıyı açtım. Çünkü ben onu eve getirirken yani ona sormadım. Direkt getirdim. Bir de onun gitme hakkı var. Çık olan duygu ve düşüncelerine önemsiyorum. Ve böyle kapıyı açtım. Çıktı. Ondan sonra bir hafta geçtikten sonra böyle koca bölgede gene yanıma geldi. Ama ben çok sevindim. Aa gene Yağmur'la annesi yanıma geldi. Ondan sonra ben de onlara doğru gitmeye başlarken anne geri düştü. Ve böyle her yeri titriyor. Yağmur orada anırıyor annemi kurdar falan. Ben de hemen koşmaya başladım. ve Hiçbir şey yapamıyorum müdahale edemiyorum. Hemen bir veteriner aradım. Lütfen gelin bir tane eşek bebeği daha bir haftalık ve kalkamıyor. Lütfen yardımcı olun. Onlar işte şey dedi Hasan biz bir ineğin doğumundayız şu anda gelemeyiz önemli hayvanlar var önemsiz hayvanlar var sen bir eşekten bahsediyorsun ben zaten şok içerisinde şok oldum. Sonra böyle annenin kucağı benim üzerimdeydi böyle tam kafasını ayaklarımın üzerine koymuştum da gece yarısıydı. Ondan sonra titremeyi bıraktı bana baktı yağmura baktı ve o an böyle gözlerini kapattı. Ben zaten inanmak istemedim böyle ellerimle gözlerini falan açmaya çalışıyorum. Yağmur bir yandan anırıyor böyle annemi kurtardı ya. Ben de Yağmur annesini daha fazla görmesin diye hemen böyle kucağımı alıp böyle ağrıra doğru koşmaya başladım zaten. Ağrıra giderken böyle Yağmur bebek olmasına rağmen böyle gözleri ve böyle sayısı falan hepsi üzerime akıyor böyle. O da çok üzgündü ve ona sarıldım böyle Yağmur attık senin annem benim dedim. Ve ondan itibaren böyle hikayemiz başladı. Nereye gidersem gideyim hep benimle. Onu süttü büyüttüm. Şu anda da bir buçuk yaşında zaten koca kız oldu. Ne güzel. Yağmur'u e, deneyicilerimiz bakarlarsa Hasan'ın zaten e, sosyal medya hesaplarına yağmuru, Yağmur'la beraber öykülerini de tanıttık ederler. Gerçekten şu an Hasan Yağmur'un annesi. <gülüyor> Onunla her yerde Yağmur'la inanılmaz bir iletişiminiz var. O da gerçekten işte bir hayvanla bir insanın nasıl iletişim kurabildiğinin hayvanların insanları aslında nasıl arkadaşlık edebildiğinin ve o gerçek saf sevgiyi verince o nasıl hissettiklerinin çok sabit, yani çok ortada olan bir göstergesi ve çok güzel bir örnek çok teşekkür ediyoruz Hasan ben teşekkür ederim programımıza konuk oldun, yaşam bizlerle paylaştın son cümle artık dinleyicilerimizle bir şey paylaşmak ister misin? yani şöyle gerçekten hayvanları çok önemsememiz gerekiyor yani onlar bu gezegenin gerçek sahipleri ve çalışmalarım dışarıdan ne kadar büyük olursa olsun her zaman benim çünkü küçük geliyor çünkü bu gezegenin gerçek sahiplerine birkaç demir parçasını bir araya getirmişim gerçekten bu bir hiç yani bizden önce onlar vardı <gülüyor> çok teşekkürler çok sağ olun konuk olduğun için. Evet efendim Kentin Gizli Öyküleri programında bu hafta hayat tamircisi Hasan Kızıl konuğumuzdu ve kendisiyle yaşama öyküsünü paylaştık. Yaşam öyküsünün içerisinde hayvanlar için yaptığı ve artık hayvanlar için de değil insanlar için yapmaya başladığı kendi icatlarını, kendi girişimleriyle hayata geçirdiklerini konuştuk. Eğer bu şehirlerde, bu dünyada aslında hala yaşam devam ediyorsa dünyadaki böyle iyi yürekli, kocaman yürekli insanlar sayesinde devam ediyor. Ve Kentin Güzde Öyküleri programında da biz bu insanları bulup sizlerle buluşturmaya, öykülerine tanıklık etmeye devam edeceğiz. Sizler de benim de anlatmak istediğim öyküm var derseniz bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden... Sizler eğer benim de anlatmak istediğim öyküm var derseniz bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Facebook ve Instagram'da Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından iletişime geçebilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Ben Kenan Doğan ve Teknik Bası'daki arkadaşım Barış Demirel. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kentin Gizli Öyküleri